Hacı Hasan Efendi kudüs'e sır ruhu hazretlerinin kendi sesinden kanemdardan sohbetler başlıyor. Al-ı bilâhın ve tanrızim bismillâhın aliyemizin alî olan tarikatımızın en varî fiyûzâtından ettiği. Sağda rızmak için bir talib-i sadik'in, sadik mi, talibin ne yapmak lazım geleceği sualınıza karşı cevaban ifade olunur ki? Birisi şu soruyor, ne ki ki? Tarikat-ı Aliye'de nasıl feyiz alabilirim? Usulü nedir, kaidesi nedir? Nasıl feyiz alınır diye soruluyor. Şimdi biz sormuş oluyoruz, sazımız bize cevap veriyor. Bir salik, e, efendimiz salik diyor. Şimdi tahvil ederek diyelim de salik diyor. De de Derviş diyor. Derviş diyor. Derviş diyor. De, Derviş diyor. De, Derviş diyor. Anlat efendim. Yer, kapı, piş, kapının alt eşiği. Derviş diyor. De, kapının alt eşiği. Üstünü çırmanlar çırmanlar hiç ses çıkarır mı? Kendi kopar gider de hiç ses, ses çıkar mı? Bunun gibi ulana dermiş derler. Onun için dermiş demez Efendimiz Salih Bir. Bir İngisi? Bu dermiş olamaz. Sert diyor kitablarımız. Ve şahat aynı hayat. Kitabı? Dermiş. Yığılmış toprak üstüne de toz dökülmüş. Sertliymiş. Basınca yasılı verir böyle... E, İhvan'la kusurumu söyleyince, evet kardeşim benim böyle kusurlarım dua etti, Allah benim ahlığımı teptil etsin der. Diyor. Ne diyeysen şunu yetmiyor mu, bunu yetmiyor mu? Böyle cevap vermezler, gayet yumuşak karşılar. Yani bası verince ayağın altında yazılı veren kimseye derviş denilir. Şahin biri de kahveldeyse hayır bu derviş olamaz diyor. Ne diye da efendim? Öyle görünüyor da başımdaki adamları idare de yani iyi zannetsinler diye buna da rüya girmek ihtimali var. Onu için diyor, o demiş olamaz. Kim gelmiş olur ya diyor, sille vuranla, tokat vuranla ağzına helva yeren bir olursa demiş olur diyor. Yani ikisi de La fa'ila innallah Derecesine çığmış her şeyi Allah'tan yani bizzat, olursa dönmüş olur. Lakin birisine tokat vurmuşlar, dönmüş baktım. Neden dönüp bakıyorsun demiş tokat bırak. Olur, senin kim olduğunu biliyorum ya, alet mi diye bakıyorum usta bakma oğlum demiş. Yani hangi alet ile vuruluyor diye baktım demiş. Söyüyor musun arkadaş demişlerime? O da dönmüş olamaz diyor. O da dönmüş olamaz. Neden? Ee, İhtimali var, etrafındaki hanımlar bizim Efendimiz'in çok olundusun verdiği tahammül edebilir, şahsını bozmaz. E nasıl belli olacak ya dermiş? kalbinden bir an Allah tikmeyen kimse dermiş olur. O daim, yani e, kalbi zikretmiş, ruhun zikretmiş. Hadesini zikretmiş, hâdisini zikretmiş, ehrâsını zikretmiş, nasfini zikretmiş, zikri kül olmuş, zikri sultanı olmuş, netin ispatı geçmiş, murâkabaya varmış. Bütün kardeşimiz hiç ummazdım. Telefonu işte murâkabayı ahadiyyeti bitirmiş. Mûrâkabayı mahiyyeti de geçmiş. Mûrâkabayı akrabiyeti de geçmiş. Efendim ona murâkabayı muhabbeti. Allah Allah'a muhabbetini ona akabakını vermiş Allah Allah. İşte onlar günlerdir. yani bu günüyle yeten olmuştu o aldığım için insanın değer olduğunu bildi. Öyle güzellik evliyalar var ki çocuklarını kabir etmiş hiçe veliler farkında <gülüyor> evliyayı tahta gıbabi la yarifuhum gandum <gülüyor> e şeriyet çagınının altında öyle veliler var ki insan bilemez çünkü o çagının Harçanın elbisenin onun içinde Allah'ın velileri var. Şimdi de var aynı. Her günceği katir bilir. Her gördüğü yüzünü bilir. Her düşünü yüzünü bilir. Her geceyi katir bilirim. O Sarık diyor onun cinadanın sünkü baht demişti. Seyyid an Allah kimden hiç çekmeyen kimseye vermiş diyeceği. Uzaklar yalan söylemez. Ürit Mürit diyorlar bazı, mürit dediğimiz demez efendim. Mürit, birbiri sena amel dettlerine günah düşmeyene mürit diyorlar. Aman eber bizi korkutma. Biz sadece derviş mürit diyerek, biz ki onların ardından ayrılmayacağız. Yuhşerülmer'u mâmen ahabbeh. İşi sevdiğiyle beraber haşt olur buyuruyor Peygamberimiz Muhammed tallallahu aleyhi ve sellet. Biz bunları seviyoruz, onlarla cem olacağız, onlarla cennete gideceğiz inşallah. En büyük ümidimiz o. Şimdi Nazımız'ın mektubuna gelelim. Birer birer tahlil edeyim de mektuptan çıkmaz da yalnız bizim insanlarımız ve Efendimiz, Kutlu Canımız siz bir kitabı okurken açıp atla okuyup gitmeyin. İzah edin gelin, Bize izah etme veresini verdi. Onun için izah eder gideriz. Sıra kalmayız. İslalik, taali ve terakkiyatı, tabiri aharla, tayyi makamatı, şüphesiz esne-i sülükte memur bulunduğu evret ve eskara muazıbat ve kemal-i ayet sayesinde olacağı tabi isele, ben yine hiceleyim, terakkiyatı, tabiri aharla, tayyi makamatı, makamdan makama uçması, bu havalara neye varması, şüphesiz esnai sülükte, sülük esnasında o cihanın yazdığı reçetenin, biz onun aynı reçetesini veriyoruz tabi, o reçetenin, o ilacın o ona bulunduğu evrat, evradını çekiyor, efkarın Allah, Allah diyor, bakıyor vücut oyanmıyor, bu, bu derse memur olan bir zata varıyor diyor ki efendim iki çektim bir sıcaklık geliyor, bir hal olmuyor. Dün yapıyorum. Efendim yapıyorum da yine gelmiyor, sıcaklık geliyor, bir şey gelmiyor. Ramıtayı çok yapıyorum, ramıtaya çok dikkat et. Yani efendim diyor ki 12 saatin 7 saati ramıtalı gelse, bir saati hafletle gelse çarp döner su huzurlu. Bir saati rabıtalı geçse de yedi saati gazetle geçse kaç çarkı dönüp Allah dedi. Önümün kendi dediği bu. Onu için rabıtayı çok yapalım inşallah. Efendimize sordum. Efendim, rabıta ne kadar olursa olur. Dersin ruh ne azam yarısından çoğu rabıta olursa kalp, kalp bütün vücut oyanır. İşte onun için memur bulunduğu Evrat ve eskar, evradı ve eskarı muazzavat ona iyi devam etmek. Yani anısalık arkadaşlarımız da anlasın, ilacını iyi kullanıp kehrisini iyi yemekle hastalıktan iyi kurtulacağı gibi. Yani verilen reçet, reçeteye güzel riayet etmek, şatala takmak, oyunumu Mevla'ya dökmek, özlerinden dökmek gözlerimden dökmek, böyle boynumu dökerek, gözlerimden dökerek dersini getirip, evde sünnetler örtüp, camide fazlar atılıp, o arada söylemekle, dersinden noksan kalmışsa, Ref Sahi Celal'ın da neden, orada camide yahut eve gelip, halvet bir odada çocuklarını yanında Allah, Allah, Allah diyerek dersi yitirmek. Evet. ve kemali ayet sayesinde kemali ile ayet sayesinde olacağı tabi ise de e, yani feyiz geleceği tabi ise de esas olmak itibariyle iyi kulak bölelim iyi de teyfe ağır söyleyelim anlaşılsın itibariyle iki hakikattan ayrılması, ayrılmaması da muhtazidir iktiza eder ki iki hakikattan da ayrılmasınlar aman Gerçi bu derslere evraklar okudu mu peyz gelir ama onları bozucu pehrizler var. O pehrizleri haber vereceğim diyor. Olması muhtazidir. Bunların birincisi Estağfirullah, Bismillah Mâ etâkümün rasûlü <gülüyor> fafudû ve mâ nehâküm anhu fentehû Sadakallah'ın aslını Topluca, mutluca anımız okuyor bu ayeti celîleyi. Bak Allah'ımız ne buyuruyor? Ayeti celilesine tipi kan, şeriatı mudahharada mudahhar olan tathi olmuş şeriatta gösterilmiş ve aleyhissalatu vesselam efendimiz ki cihan güneşi Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimiz efendiler efendisi hasratların akval ve efalından kavillerinden sözlerinden efalından yani oluştuğu da sünnet, feyilleri de sünnet. Sağdan giyer, sağ eliyle giyer. Onlar her şeyi sağdan tutar. Bütün feyilleri de sünnet, kavilleri de kavil. Dilediler, feyil vücutun işlediği harekete denir. Ne diğeri kardeşlerimize anlatayım. Bilirler onların ne var ya, olsun. Hazretlerinin akvan ve etanından anlaşılmış olan Evamir, emirler, ve nevahiden, ve nevahiden, nehilerden. İşte, işte yalanının Bursa'da Emir Sultan, Muhammed Buhari Hazretleri Emir Sultan e, cad. Yaratına varanlar olurmuş. Efendim ha bilen size, eyyut verin Allah'ın emdettiğini tutun, nehyet değilim ben kaçım. Der, ağlar geldi, halde tanesine Bu kadarmış. İncelerler ki Allah'ın emrettiğini tuttuktan sonra nehyettiğini de da kaçtıktan sonra bütün Kur'an ikiye ayrılır. Yarısı emir ayetleri yarısı nehi ayetleri. Yeter. Allah rızası için böyle e, haberi çabalıyoruz. Olan evamir ve nevahiden emirlerden ve nehilerden sermurur. Sermuruyu şöyle Kepşnugatında kılın ucu kadar ayrılmamak, kılın, yani kılın bilinmesi kadar, bu ucu kadar sırada bir halel gelmeyecek, yani Rasullatan ayrılıp mecah, yani bu inhirefiyet mümesi olduğu gibi, bu taraftan tam şarayitler bunlar. İkincisi, birincisi ne ikincisi daha ve künümü asalikin. Salağa Allah. Emli ilahiye imtisalın Allah'ın emdine imtisalıdır. Salikin itikadınca. Böyle kast edilen adamın itikadınca. Emniyet de sadakat. Emniyet de sadakat. Bu cihan olduğu tebeyzü ile herkes emniyolmuş bir uzak. Çünkü getirmek için. İyide bizzata emzalandırır işte, mı? Yalan söyler, önerir. <gülüyor> Yaşar, ya, kumayir. Ya, ya, yani, Kötülüğü yok o, olmadığı gibi ihikle dolu dolmuş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaka hamidetiyle ahlaklar. Yani işte bu, bu inanılmaz ki Kayseri Müslüsü Hacı Hüseyin Efendi var, aksakal elli sene bağırsızlar diyor yazdığım kitaptan birçok yerini sildi. noksanın buldu çok büyük alim diyor oradan diyor lakin ben onda Rasulullah'ın sünnetine muharip ne kadar bir şeye rastgelemedim tık Tıpkı Rasulullah'ın yaşadığı gibi yaşayan ona dinler şeriatta öyle mülazım olmuş ki Kılın ucu kadar şeriata muhalif bir hareket yapmaz hocam. Gelince böyle insanı bazı imtihana geliyor. Keramet hatında tutuyor. Şunu derse şu. Onlardan hiç haber vermiyor hocam. Şimdiki dutanlar şeriata bir muhalif hareket görecek miyim diye gelecek. Şeriata uygun bir zatın ardına düşülür. Şeriata uygun olmayan Mesela gökte kırıl pırıl uçsun, semada bağdaş kursun, otursun kanatlarını kesin onların diyor. Onu sinekler de yapar, kuşlar da yapar. Bari bir meşrede bir sordu şeytan da dolaşır. iş, Kur'an-ı Kerim ile hadis ile tıp, tıp, tıp, tıp, tıp zatı bulmak lazım. Şeriat ve tarikat gibi iki şahidi adilin bu. Şeriat şahidinin, tarikat şahidi Adil'in evet, şahadetiyle, onların şahadetiyle ehliyeti kesbi sübüt eylemiş. Yani şeriat da ona mutlu can demiş, tarikat da mutlu can demiş. Herkes pervanesi olmuş. Miftahın kulüp kitabından da alayım bir fıkra, ona aklınıza dursun bir adamın büyük olduğu belli olması için ne lazım gelir? Neden bilebilirsin? Bir, yanına varan büyük küçük padişah da olsa elli öpmeye mecbur kalır, kafası eline iner. Huzuruna oturdu mu hiç insanın kalkmayı canı istemez. Öyle, derslerin yazılır. Kelamiyle de sevkin muhabbetin, Allah'a sevkin muhabbetin artar. Bu üç bulunduğumu tamamlıyor zaten. Bu üç bulunduğumu tamamlıyor. Evliya diye geliyorlar bir adamın yanına evliya. Değil mi evliya mı? Ben bunları da size ben bilemeye tahliye edeyim de. O da lazım diyorsun? Evliya'yı evliya olarak bilmenin için bir nitecik ilmi var. Yani Bizim koyunlarımızda neler oluyor? Yani kulağına keser, karnına sıkma vurur. Kalsa, şimdi halde böyle, mühür basar gibi basar ayınnı bilir. Allah velilerini bilmeni için bir mühür basmış. Buna saharet. Saharet var sevle Allah. Çok adamı süsteyırlar, püsteyırlar da saharetle hiç alakası olmaz. Abdülkadir Geylani efendimizden de bir direktif vereyim kardeşlerime oraya götüreceksiniz veren. Abdülkadir Geylani huz-i sırru'l aziz efendimiz buyuruyor ki ben geceleri kıyamla gündüzleri sıyamla çıktı söyle geceleri sabahlara kadar kıyamda durup namaz kılmayla gündüzleri sıyamla gündüzleri tüm oruç tutmayla sene orucu tutmayla iraset-i ilm ile çok ilim kazanmayla bu dereceye vasıl olamadım yani üç huyum beni buraya vasıl etti ne o efendim derler gece kalk kıyam etti canım gündüz sıyamla etti. ilmi de çok ama bunlardan olmadı diyor. Bize direktif yani. Biz de bunları biriktirmişler. Ortadan neden bir araya getirmişler. Komutanım'a haline hak etmişler. Bize vermişler. <gülüyor> İş kullanmak ister. Niye efendim? Baştan birisi kerem ve saha ile. Herkese ikram edip sehavet ellerimizi açmakla vasıl olduk bir. Bir de tevazu olan herkesin ayağının altına inmiş bir vaziyetimiz aradı. İçimiz tevazu oluyordu. Bir de bundan vasıl olduk iki. Bir de selameti sadrıla Düşümüzde Allah'ın gayri bir şeyi yoktu. İşte sır Mevla'nın zikri var. Mevla'nın düşüncesi vardı. Onunla biz vasıl olduk. Şimdi günden dün oraya Kerem ve saha, sehavetli olan adam, ikramı olan adamda dünya muhabbeti yok. Çünkü nese varsa yedir diyor, içe diyor, o dünya muhabbeti sıyrılmış onun içe. Sat-ı hukkut dünya reisi kulli hatiyyetin değil mi? günahın başı dünya muhabbeti. Olağın kurtulmuş Kerem'i Neden olmuş? Kerem ile Sacha ile. Tevazu ile ne olmuş? Tevazu ile sular gibi aşağıya atmış, topraklar gibi çığlanmış. Bu ne yapmış kendine? Hiçbir kötü ahlak bırakmamış. Ne hırt kalmış, ne kamağı kalmış, ne kokulu kalmış, ne adavat kalmış, ne kim kalmış, ne kamağı kalmış, ne hasetlik kalmış, ne kibir kalmış. Bütün ahlakları de tevazu olmuş. Yani ahlak çıkamaz. Çok zor. Sene de bir tecrübü çıksa diyor, insanın zinnin ameliyle ameli beraber olur. Peygamberimiz tabiatlaşmış bir azabını silme teptil ettin ve yumuşak bir insan oldu mu insanın cinnin ameli kadar ameli oldu. Pakillik elini sıkıyordun. Varlık vardır diyemeyordun. Kasaya, keseye, sandığın gibilerine sokuyordum Çıkarıp çıkarıp yoktu para hani, Allah razı olsun. Seninki yedin elhamdülillah. Çocuklar doya tabi Hakk'a tecavüz günah. ikiden üçüncü kısımdan verilecek. Çocukların yani hakkı verilmeyecek. Ondan da veriyor böyle. Sakavete değişmiş. Bakırlığı. insanın cinnin ameli kadar ameli olur onun diyor. Selamet, ıskadr olur. Diyozatı ilahiye fark olur. Abdülkadir Geylani Efendimiz'e de bunu veriyorum. Ehliyeti kesbi e, sübut eylemiş bir mürşidin devamı raftasından ibarettir yukarıda peyiz almayı dedik ya evrâda tam dikkat ve <Gülüyor> mâ âtâkunur rasûlü takudûh ve mâ nehâkun alhudî ayeti de okuduk yani rasûlünüz size ne emir ettiyse tıpkı tıpkısında tutun rasûlullahınız sizden neyi neye ettiyse e, ondan ayrılın kılın ucu kadar ne Allah'ın neye bir şey işleme. devamı rabıtada oldu mu bu yıldahtın içerisinde kalk Asıl ben bu mektup gibi yani hayatımda daha çok kitap okudum. Bir araya gelen şeyi bulamadım. Onun için teberrüken size bunu okuyorum. E, o da izah etme zamanımız kalmadı. Biliyorum. O ki sizinle biz halen konuşuyordum. ve misafir başkaları geldi. Her şeyi açık açık ortaya dökemeyiz. Sırdır bu. İnşallah Manusya'ya vardık da onda bir gün misafir kaldık. Saklar şu zatlarını şeyim dedim. E, kartlarını saklar dedim orada. Hapsamın önünde bir e, taksımızın düdüğünü öttürelim inşallah demek. Oraya vardık mı öyle gizli bizim meslekimizdeki tek tek adamları toplayarak konuş bakalım deyince sırrımı açık açık döküyorum. Değil mi inşallah? Değil mi? Yani i̇nşallah. Şunu da ifade edelim ki şeriatı mudaharanın devamir ve nevahi itibariyle başlıca iki kısmı vardır. Bu iki kısma iyi riayet etmek lazımdır. Her Cuma namazında Hatip Efendi'nin okuduğu son ayeti celile, Estağfurullah, Bismillah. İnnallâhı ye'mru bil atri vel yuhsâh ve i'tâ idil kurgâ ve yenhâ anil tahşyâi vel münkeri vel bağî يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَبَكَّرُونَ صَفَ اللّٰهُ الْعَظَمِينَ O Malik Bil Abdü'l-Aziz tarafından konuldu. menbere, onun <gülüyor> sünneti burada, kutbala. Allah rızası için seferruken, büyüklerimizin bize yaptığı vasiyeti konuşuyorum. Üstaz-ı Arzum Efendimiz, Sultanımız, cığra Yusuf Yusuf'u ediyorlar. Son kısmına da bunu yazmışlar. E evvelde bana not ifterimi yazdırdıydı. E evvelde not ifterimi yazdırdıydı. Lokman aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki 1000 nebiyi tahkiyet ettim. Araştırdım. 4 nebi 8 şeyi vasiyet ettiler bana. Sekiz meseleyi. Yani Bütün hayatımıza yeter bu. İnşallah ölüp giderken ne imanla öldürür ki verirken. Ne vasiyet ettiler? Bir, namazdaysan kalbini muhafaza et. Büyük <gülüyor> Namazdaysan kalbini muhafaza et. La <gülüyor> falata nimel la yahya. Huzur olmayan namaz, namaz değil diyor Peygamberimiz. <gülüyor> namaz olmaz. Soruyorum, nepedendiği mana hocalı, şıklı, efendili namazı huzurla kılabiliyor mu, kılanıyor mu? Doğru söyleyelim yani ben efendim ölüyoruz efendim diyemiyorum. Hep huzurlu kılamıyorum ben. Baştan da bunu şey diyor vasiyetini namazdaysan kalbimde hafazayıf. Ama ayetinde okurak çok güzel. Kuşu olmayan namaz tabiyle Şahin değil. Namaz olmaz. Onun için Şahin Akşı bende de sordular efendim namazı huzurla kılamıyor. Üç şey diyorum, bunu <gülüyor> yapın diyor. Biz bu üçe şimdi dikkat edelim. Bir, yüzünüz muhakkak helalinden olsun. He, Birce kadar haram katmayın. Bunu incelemeye lüzum yok. Yani hepsinden anladık. İki, iki abdesti alırsana baştan başlayın, Ayağınızı alın, yetiyene alın, böyle dışını yuman, içini yum, köydeyle. Elimle ettiğim günahlarıma tövbe olsun, huzurla bir abdest alın, ayağınıza alın. Ayağınıza alın, yüzünü yukarı, gözünü senin yüzüne bakmaya, kulağa kavgıyla, şuraya televizyon koyup da dinlemeye, niye tövbe olsun yarabbim, böyle kulağınla, gülümle ettiğim günahlara, baştan aşağıya abdesti huzurla alın, iki. Üçüncüsü, namaza getireceğimiz zaman, <gülüyor> elemünbestari ila dini ayetler Allah. Ee, diyor, Allah görür gibi ibadet. En ihsan Sen onu illem innehu Allah böyle gibi. Eğer sen Allah göremiyorsan, Allah seni görüyor gibi ibadet eden, Bunu hiç hatırdan çıkarmak namazda mutafuzulu içeriye girdirir. Haftan olur huzur, üstümüze de giyilir, inir inir namazla açtınız o zaman. Bunlar da bizim misalımız. <gülüyor> Çok. Ey, onu göstereyim <gülüyor> şey ben şimdi. Şahatın birisi namazı Allah'a verser, maçlığa varmış, suyaz Aldığına Aldığıyla götürmüş, geldere vermiş, bu eli kurumuş. Şunu almıştım, bu el de kurumuş. İste kuruyunca götürmüş, demiştim. Allah rızası için ağlıyor, geliver. Şahat namazlar, ne alıyorsun oğlum demiştim. Hemen şu altımı, maçlarını çaldım, götürdüm. Tata sana bu elim kurudu, düştü, felç oldu. Şu elimde düştü, felç oldu. Getirdim, <gülüyor> ağlıyorum, tövbe et. da sunursa Vallahi oğlum, Allah'a yemin ediyorum, ne götürdüğümü bilirim, ne getirdiğini bilirim. Ben mest olmuşsun diyor. Namaz beni mest etmiş, mirat yapıyordum ben o zaman. Yani ümmetimin miracı diyor namazer, öyle kılınırsa mirac oluyor. Hmm. Ya Rabbi'yi deyiz, de. bu aldığını geriye verirsen da aldığını geriye verirsen de doları düzenliğe çıkıyor. Efendim yazıyor, Tethet-ül Evliya'da. Bunun için namazı zor hazırlatılalım inşallah. Evet. Yes. İkincisi, büyük bir dilin ziline sahip olun. Birin ecderha olup seni sokmasın. İnsanın yanında bir laf kaçırırsan dostun dediğin adamlar düşmanın olur. Seni kanunun kencesine dalar. Bilin, Bu <gülüyor> dodaktan çıkan dünyaya dağılır. Hadisiz de ben doyamaz. Sene aradığı eriliden sonra, şu ağaçlar, şu başlar gidip müjörlü gelecek misin? Sen ben kitapta böyle görüyorum dedi. O da İlcan Zaflı Hoca ee, şeye oturmuş, posta oturmuş. Yani şu tarikatın halifesi hem Kadir'in hem Nakşi'nin büyük zat. Dedi ki efendim hiç ağaçta silerdenize öyle gider mi? Yani insanlar ağaçla sargı olmayacak saçın adı. olacak. bir şey dedim mi götürüp haber vereceğiz. Dışarılar, böbu böbu, binşiler bile vardır. Böyle dedi, böyle dedi. Başlayacak atılır. Onun için dolaklarımıza da sahip olun. <gülüyor> Eğer, eğer büyük bir oturdun da insanlarla ekmek yiyorsan eline boğazına sahip ol, neden ekmek yiyorsan? Şuna bakarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yediği gibi niye öyle yarası var, boynumu büküyorsun, kumun üstüne diz çöküyorsun, yemek yiyorum, niye öyle yiyorsun? Böyle güzelce masalada ne de sana böyle ziyafet et, ben kolum. Abdühü ve Resulü diyor Allah bana olun diyor. ul değil köleye diller. <gülüyor> Allah'ın kölesiyim. Köle gibi otururum. Köle gibi yerim. Köle gibi kalkarım. Yani Allah'ın kuluyum diyor. Böyle. Yani insanları itindirecek şekilde büyü büyük, wow, böyle Olmaz. Ne demişler olsun diyorlar. Aaa dört bin nebi bunu tembih ediyor. Üç oldu. Dördüncüsü bir adamın evine vardınız mı? Ürdüne, namusuna bakmayın. Böyle dönerde bakarsan olmaz. Böyle umudu bakarsan. O evin namusunu neylik vermeden ayrılır sanatçılığı için çıkıyordur. <gülüyor> Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah şefaatine ne aksesedir? Bir, ya Ömer sen halindeyken sen süsru halindeyken hiç içtiği içmedin. Allah o zaman Herkes bir millet haram ne değerli? İlk önce ayet haram oldu önce ya Ömer sen hiç yalan söylemezsin kısa halinde yalan su gibi akıyordu niye söylemez? Ya Ömer sen bir eve varınca hiç kimsenin yüzüne bakmazdın. Fakat Hazreti Ömer'in iftarî ile vakî ile alınların mehtulası diye diye Allah'ın ayeti onun e, reyine göre Allah gönderdi. 17 ayeti Hazreti Ömer'in reyine göre gönderdi. Değer diyor Muhammed Ali İstelam. Benden sonra bir peygamber gelseydi Hazreti Ömer gelirdi diyor. Dur oğlum öyle. Bu, bu dolap boyunu beraber yayır. Burada ne istersen. Sonra yetmek lazım. O kadar Osmanlı olmaz. İyice diyoruz. Ne bilir bir sen. İyi yalan yalan ağzından çıkarsa bu söylemişsen bundan duydum gelir yalan gelin ağzıma girer derse sen söylemişsin yüzümü kara itmeyeyim diye yalan söylemedim hayatta diyor yalan söyleyenlerin dünyada ahirette yüzü kara bir defa yalan söyleyene Allah üç defa lanet olsun lanet olsun, lanet olsun. böyle sebetsiz yalan Ez zarura, barıştırma yok düşmana tutulma yok İki ailesi yok kendi kendine. Teyfi yalan söylüyor. Olmaz! Olmaz! Ondan sonra efendim, neden sen Türk'ün önüne bakmarsın? Yani ne? Sen Türk'ün halindeysen yaşanlar, lisesi neydi? Benim önüne gelip de namusuna, kafasını sürü üstüne baksın ya, efendim diyor, kaynarsın bir namel herhalde. Yani gül ki, ben bakarsan, biline bu cahmet olur, bana zahmet olan öyle de olur diye soğumdan kimsenin namusuna bakmadın. Bu küsru halinde sızını geri geri toprağa döndüğü zaman bunu yapıyor. Yani öyle hiç zaman yapıyor. Biz Müslüman eserler. Elini namusuzla beraber oturmayın. Allah'a zansın genç için medeniyet devri diye sokalaşmayın. Elini namusuyla el cinası ötmeyin, öz cinası ötmeyelim. Evet. Allah'ın sünneti, duamızı hep yarabbim. Dört evet, oldu. İki de şu diyor. Efendimiz bunları bana yazmıştı. İki şeyi hiç unutma. Hatırında tut. İki şey hatırında olsun. Ben size diyorum ben. İki şeyi hatırınızda olsun. Ben tutamadım geçtiğimde. Allah size tutmayı nasip etsin. Inşallah. Siz eve nasip etsin. Birisi Allah'ın uzunluğunu unut. Allah hiçbir önümüzden gitmesin. Allah fırsatı gitmesin. Allah'ın azamatı gitmesin. Gerçlerimizin en sonu bu. Yani huzuru daim. Huzuru daim. Böyle Allah'ı unutmayın. Başka neyi unutmayalım hocam? Bir de ölümü hiç unutmayın. Ölüm hazır sizinle. Yüzümüzün ağıyla tarafta kadar yakın. Tekerin içi boşalı veriyor. Bu taraftan bak bir fethi şey giri çıkmıyor, giri çıkarsa Allah sana hastaneye alıyorlar. işte sen diyorlar baş neye yetinmiş öyle diyorlar. Her gün biz buna hazır. Allah razı olsun ölümü hatırlayan bir kimse de hiç günah işlemek olmaz çünkü ölüm var. Hocam der, ah Ömer Ul Faruk da onu geliyor daimi görüyor musun? Bana yavrum, sana şeyin paranı vereyim de Tahtıma oturdum ya. Ya ona ölüm var, ya ona ölüm var de ben. Intibaha gelip de ağlamaya başkanım mı git yanımda. O derken ağlama gelmiş demişlerdi. Bir gün gelmiş demiş ki ölüm var, sarasını gelme bir daha oğlum. Niye gelmeyin efendim? Sakalımda bir beyaz düşmüş de ona bakayım Tefenden haber getirdi. Şöyle ağırmış da daha düşünüp de. İslah olmazsa 40, 40 kadar daha ahlak değişmesi diyor. Cehennemde düştüğünüzde hazırlar. Hem sen tamam. Allah'ımız ölümümüzü, kendini unutturmasın inşallah. <Gülüyor> İki şey var, unudun gitsin diyor. İki şey var, unudun geçsin. Ne okumulacağımız? Ettiğiniz iyilikleri unudun getir. İki şey iyi mi? Bunu yeryana sürün, filan zaman şöyle oldu da iyilik ettim de gilmedi her de filan ama bunu yapmayın. Yine akrabandan yetim kalmış, kalmışsın, itimak kalmışsın, destlenmişsindir. Bir bunu aşağı dikildi. Seneler nasırdın, insan dayı mı? Bizi ne güldürdün dostum senin? Bir nasıl seneleri yaptın ki, bir mahvolup Demek ki Allah için yapmamışsın, okulu için yap. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize büyük bir e, felaket hazırlandı, bir büyük bela geliyor. En oraya iyilik etmedim demiş Peygamberimiz. İnsanoğlu hila bazdır kimse bilmez kendini. Herkime iyilik gidersen sakın ondan geldin. Ne diyor yarasın Allah böyle oluyor. Allah imtihan ediyor bunu ölmeden evvel iyilik ettiği adamdan. Kendine bir kötülük ettireyim de bakalım e, başına kalkacak mı, kalkmayacak mı diye Allah imtihan ediyor. Ben onu unudum gelir de ettirip iyiliği de bir şey yaptıysa Allah için İyilik ettiğin yerden eksi kötülükleri Başa katsın da cevabı kalmasın diye. Saçta giden insanlar, şeytan ben diyor tomruk olurum, elim bağlanır ayağım geçer. Onları bozmayınca geriye dünden Oradaki güzel, ahlaklı adamlar orada nasıl ahlaksız oluyor, duyuyoruz da. Yani şeytan nasıl tutmuyor, otobosun giderse yine hızlı gidiver, sığınırım değil mi, utanmaz Böyle dövüşler, korkular oldu benim zamanım. Bu zatla beraber, e, kardeşinizle beraber, Hacı ah, Efendi ile e, Beruf'ta İrmeni'yle sulh edememiş hocaları da. Hatta giden hocaları da biz de sürüdüler, vardık, imkanı yok, İrmenilerin silahlarıyla ancak aralaştılar. O telginli hocaları dört tane. Birbirine yağ vurur vurunca tepesinde daha saç yok. Ne yapaydı anlaşılır, olmaz böyle şeyler. Olmaz, çöp Ondan sonra demek ki e, iyilik yaptın mı o iyiliği unut gitsin. Ve din nebinin vasileti, bir de elin içine yattığı kötülüğümü unuttuk. Unutuluyor mu efendim? Akrabanın akrabaya kimse bilmez yettiğin, akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin. Akrab gibi sokuyor, akrab sokarsa yıldır 4 saatte sürüyor, akraba sokarsa 1 sene sürüyor. Daha bir bayramda barışabilirsen barışıyor. <gülüyor> Yine içeriden çıkmıyor. Öyle sokuyor ki, akrabanın öyle huyruğu var ki, o akraptan biter. Sokuyor bir kere. Ne yapalım? Onun için akrabalarımızla da hoşçakalın. Demek ki iki şeyi unut, iki şeyi unutma. Allah'ınla ilini unutma. İne yaptığın ile ilin sana yaptığı kötülüğü unut git. Kırman gataat. Vâ fû ve altı men haram et. Ve altı men eteğe ileyk. Söyler Resulullah. Hadisle bağlayayım da. Sımman kasa ak. Sizin sıla etmeyen, evinize tenezzül edip gelmeyen akrabanın evine siz varın. En öyle derdim. Bütün ahlakım bunda gem oldu diyor. Arkadaşlarımıza vasıyatım olsun. Söz altındır. Telem ünki. Hemen derseyle derseyle. Der, der. Teraziya koyup satma yeri geldikçe hargiler. O yeri geldikçe hargiler inşallah iyi alıyorsa yani teraziya koyup da ilmimizi tartıp girmez. Allah rızası için müşteri bulduk mu? O çok seneden beri kürsülerimizin de Allah rızası için millete duyurmaya çalışıp <gülüyor> bir sene şahsıla vaat gelmeye girelim. Aşağı sanayi canisindeyseniz süperlerim olursa ya para vermezseniz bir Allah Allah'ın çalıştım da öyle bu gençleri buldum. Evvelim acaba bana bir hedaya verirler mi? ile de bir mesraiz ya. Hedaya verirler mi diye hatırım doldurdu. Kimse ıslah olmuyordu. Hedayayı ile ortadan kaldırdıktan sonra bana dostlarım hedaya veriyor. Camının cemaatinde gönlü yok. Yarı panzalı, yarı faizli, yarı... Ee, efendim, haramlı gereklerinin parasıyla yiğit devonuz diye Yok, tamam. ve Hacı Hasan Efendi kudüs esir hazretlerinin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi.